să-nspuni n-aioc când seavi să-mă îșoară marjei n <tihil>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 Qo lori lori lori Nart khadila yeqoqa Qo lori lori lori ولیرا ولیرا ولیرا شن ببخش خوزا ولیرا ولیرا ولیرا زش خوزاری نوشسکا ولیرا ولیرا ولیرا تا خور ندوش سجاری Walıra Walıra Walıra İbrahim tomşo Jaguarma Walıra Walıra Walıra İbrahim saritori Walıra Воли равори раволира вас сешхуар къа шосма Воли равори раволира те нагъаре гвазэри Воли равори Değerli dostlar hepinize merhabalar. Tuna'nın bir yanından. Mamer Ketancıoğlu ben. Sevgiler saygılar gönderiyorum. Hepinize canlı olarak birlikteyim. 94.9 Aşık Radyo'dasınız. Bugün zaman zaman olduğu gibi hep bu anonsu tekrarlıyorum ama çok bir taraftan da hoşuma gidiyor doğrusu. Sınırlarımı aşıyorum. Balkan müziği dinlemiyoruz bugün. Kuzey Kafkasya'dayız. Ve Kuzey Kafkasya'da Rusya Federasyonu'na bağlı Özerk Cumhuriyet, Adige Cumhuriyeti'nden e, Maykop'tan bir grubumuz var. Jiv grubumuzun ismi ve e, grubumuzun kurucusu ve yönetmeni, sanat yönetmeni Guce Zamodini ağırlayacağız. Nasıl ağırlayacağız? E, Mayıs ayında kendisiyle yaptığımız ki tabi tercümede e, bize yardımcı olan sevgili Psynef de yanımızdaydı. Psynef ee, Mayıs ayında yaptığım röportajı yayınlayacağım sizlere. O yüzden canlı olarak çok fazla konuşmayacağım. Ee, grubun ne olduğunu, e, ne tarz müzik yaptığını ya da Modi'nin kim olduğunu e, bol bol arıntısıyla konuşuyoruz. Ama şöyle bir e, genel e, toparlama yapayım. E, bugün Afgasya'da özellikle Adige Cumhuriyeti'nde e, dünyanın her tarafındaki e, akım var. Yani e, halk müziğini çok daha sentetik bir halde sunma eğilimi çok yaygın. E, hani halk şarkılarını söyleyen starlar var, e, günümüz şarkıcıları var ama genellikle hep e, dijital e, kayıtlar bunlar. E, tamamen kirlenmiş, bozulmuş kayıtlar. Oysa e, Jiu topluluğu kendine özgü bir topluluk ve e, onun gibi bir topluluk e, yok gibi bir şey e, Adige Özel Cumhuriyeti'nde. Son derece değerli bir topluluk. E, Mayıs aylarında her sene Kuzey Kafkasya'dan çeşitli ekipler geliyor. E, Çerkezlerin, Adigelerin, Çeşenlerin, Osetlerin, Kralıların. E, ...1860'lardan sonra... ...gerçekleşen... ...büyük sürgününü... ...anmak üzere... ...çeşitli etkinlikler yapılıyor... ...toplantılar, sempozyumlar... ...ve tabii ki müzik etkinlikleri yapılıyor... ...işte o çerçevede... ...İstanbul'da ve başka şehirlerde de... ...konser vermek üzere... ...Mayıs ayında Türkiye'ye geldiler... ...Jiv topluluğu ve... ...Vucezamudin... ...ve biz o arada... Imkan bulduk. Sevgili Hava Karadaş'ın büyük katkılarıyla buradan selam sevgi yolluyorum kendisine. Ve tabi bu programı gerçekleştirmemde yine katkısı olan sevgili Yalçın Karadaş'a teşekkürlerimi yolluyorum. Onların vasıtasıyla bu toplulukla harika bir röportaj yaptık. Daha doğrusu Gucazamudin'le. Ne ile başladık? bir Nart şarkısıyla başladık. En çok bilinen, en çok sevilen şarkılardan biriydi. Nart ne demek? Nart, e, Çerkez mitolojisinin e, kahramanlarına verdiğimiz bir e, genel isim. E, daha doğrusu Nart, e, mitoloji olarak nitelendirebiliriz sanki. E, Nart kahramanları da çeşitli tanrılar ve insanlar e, oldukça ayrı bir dünya. E, okumak gerektiren, araştırmak gerektiren Oldukça zengin bir e, kültür dünyası. E, arkaik e, adige şarkıları. işte temel olarak Jiu topluluğu bu Nart şarkılarını seslendiriyor. Onun dışında tabii yine e, eski folklörden bugüne kalan e, halk şarkıları da seslendiriyor. E, en önemli özelliği tabii e, arkaik Şarkıları seslendirmesi ve eski çalgılarla, arkaik çalgılarla e, seslendirmesi. Huça Zamudin'in de uzmanlık alanı Şikepşine dediğimiz e, yaylı ya da telli çalgı. Yaylı demek daha doğrudur. Bir çeşit kemençe, e, iki telli kemençe olarak adlandırabiliriz bu çalgıyı. Evet, e, ikinci albümlerinde iki tane albüm yapmışlar bugüne kadar. İkinci albümlerinden başladık. Bir Nart şarkısı dinledik yine. Nartların bir e, dans melodisiyle devam edelim. Ondan sonra yavaş yavaş röportajı dinlemeye başlayacağız. bir nart dans ezgisi dinledik. E, çal, çalgı da duyduğumuz çalgı Kamil olarak adlandırılan bir e, nefesli çalgı. Ney ailesinden Kamış e, sazlardan biri. Benzer bir çalgı. E, Apazya'da da kullanılıyor. Şimdi yavaş yavaş e, röportajımızı 3 bölüme ayırdım. Arada da küçük şarkılar dinleyeceğiz. Bugün ağırlıklı olarak konuşma programı ama yani onları daha detaylı tanıtmak için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi röportajın birinci bölümüyle baş başa bırakıyorum sizi. 1 Mayıs öğleden sonrasındayız. Sevgili dostlar yanımda iki değerli arkadaşım var. Arkadaşımız var. Ee, Rusya Federasyonu'na bağlı Adige Özerk Cumhuriyeti'nden misafir olarak geldiler. Bu gece yani 2 Mayıs Cuma gecesi verecekleri bir konser amacıyla. Aslında Ankara'da ve Eskişehir'de de konser verecekler. Ee, İstanbul'a gelişleri vesilesiyle kendileriyle röportaj yapacağım. Ee, sağ tarafımda değerli halk sanatları uzmanı, araştırmacı Huç E. Zamodin e, oturuyor. Solumda da Psyneftu bizim tercimelerimizi yapacak. Sınırlar açıldıktan sonra sanıyorum e, Kafkasya'ya giden bir kardeşimizin e, çocuğu doğru mu anlıyorum? Evet. E, 90'lardan sonra e, orada doğmuş, e, Türkçe'yi ister istemez biraz e, farklı konuşuyor. E, o da işin güzelliği. E, i̇kiniz de hoş geldiniz. Özellikle Bay Zamodine e, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok hevler o. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Baştan başlayacağız. Bütün röportajlara mecburen baştan başlıyoruz. Türk dinleyicisi eğer Çerkezi tanıdıkları yoksa bir şekilde bu kültüre uzaksa tabii Kafkasya'daki müzik yönelini bilmiyor. Ancak 90'lardan sonra e, yasaklar kalktıktan sonra etkileşimler biraz daha arttı. Ee, Mayzamudin'e şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Eğer yani ben kendisiyle ilgili birkaç e, şey okudum ama yine de çok bilgili sayılmam. E, kendisini böyle birkaç cümleyle anlatmak isterse nasıl e, anlatır? Bu uh, bu had, had mevaş si sadece pesleri, aşağıriyix, yagacanım her zacese si ben uçelerden zamudin adıgı varadij dediğimiz eski şarkılar, ağıtlar enstrümanlar ve yani sanatla ilgileniyorum halk sanatlarıyla sanatları ve öğretiyorum da Çocuklara ve gençlere bu kadar. Ee, peki bu merakı nasıl başladı yani akademik bir eğitim gördü mü yoksa kendi kendine mi e, bu halk sanatlarının eski işte müzik olsun başka alanlardaki halk sanatlarının olsun kendi e, tutkusuyla merakıyla mı araştırdı? миш веджага академик ческаз Abi u kızgacifin osa yapar, her şey, o bir şeyci Devletin veya herhangi bir özel hiçbir okula ya da bir akademik bir eğitim almadım. Notaları dahi bilmiyorum. Benim eğitim aldığım yer kitaplar, eski şarkıları söyleyen dedeler, nineler, eski kayıtlar bunlara sevdiğim ve merak ettiğim için onlardan öğrendim. Ee, peki hayatını yani e, okul olarak ne okudu? E, hiç, üniversite ya da yani me mesleği neydi e, 90'lara kadar? Hani bu kitabı yazıncaya kadar başka bir mesleğe var mıydı? Profesyonel bu Profesyonel Ağa doğru karalijapas şehzadem. Sarı sarı sarı siyah gelge, sen medeniyetler zıplıyor, sarı fırça olanı kahes kırız delajura. İşte yedide zırzaşar <gülüyor> uzaşu ağacı, yabası poavlzemisen Hazgunum, medunepsom akşam geçiyoruz. Hazga diplom kazıttı. Araşı medre ya medre senokarı yağı da kabzu şu cebşner kamlar an gazı kalsıra ahudur ser meslek edinebileceğim bir eğitim almadım kendi e, dünyaya olan bakış açıma göre kendi e, hoşuma giden ve merak sardığım şeylerle e, ilgilendim sürekli. İlk işimde e, hasır örmek oldu. E, hasırra, e, hasır ördüğüm için bana Rus yani hasırra, e, verdiğim e, ilgi merakımı kendimi kendim bile geliştirdim hasır kültüründe öyle. Ve Rusya Akademi e, Sanat Diploması verdiler bana. Hasırla ilgili. Evet. Hasırla ilgili de kitap hazırladı. Onu duydum. Evet. 1990'da galiba. Evet. Ee, aynı bu şekilde de eski şarkılara, işte enstrümanlara da aynı şekilde yaşlı teyzelere, dedelere nere sorarak sorularıma yanıt alarak kendimi öyle geliştirdim ve yani mesleğimde o bu işler oldu yani eski otantik müzik şarkılar e, işte hasır çünkü hasır da yani e, yok olmaya başlıyor. tutan hiç. bir. Yüztutan bir. Muhazga hondar aslında bu amcet hiç değil. Adiga. şey ee, şimdi de yeni bir kitap hazırladı çıkmak üzere yanında da cd'si olacak bu şkepşine dediğimiz e, kemençeye benzeyen hakkından Biliyorum. yapılan enstrüman ha hakkında şkepşine. nasıl e, çalınır yani o kitap Metod. metot şkepşine metodu. şkepşine metodu yanında da cd'si olacak video görüntülü e, çok önemli bir iş yapıyor kendisi. Yani yürekten kutluyorum öncelikle onu iletelim. of dudada uvası sipfaguşa eee Peki e, Türkiye'ye geldi mi daha önce? Çorum Festival şo'u'zıs şağuşta. Çorum'da bir festivale katılmıştım. Yine Jiu ile mi yoksa? Evet. E, burada kestik röportajımızı. Tabii devam edeceğiz. E, Türkiye'ye gelip gelmediğine ilişkin sorumuzdan devam edeceğiz. Şimdi Jiu topluluğundan aynı günün akşamında e, tabii kendilerini izledik. Harika bir konser izledik. E, Ateşehir öğretmen Evinde. E, Jiu topluluğundan Uçazamudi'nin yönettiği Jiu iki tane dans ezgisi dinleyeceğiz. Önce röportajda bahsi geçen Şikepşine adlı çalgının eşliğinde iki tane dans havası dinlettik. Ee, i̇kinci yani daha doğrusu ilk albümlerine geçtim. Artık bundan sonra albümler devam edeceğiz. Ve e, kaldığımız yerden Jiu topluluğuyla ilgili ve e, yöneticisi kurucusu Vuce ile ilgili e, bilgileri aldığımız ve kendisiyle yaptığımız röportajı kaldığımız yerden dinlemeye devam ediyoruz. Peki, e Türkiye'ye geldi mi daha önce? Çorum Çorum Festival şo özəs Çorum'da bir festivale katılmıştım. Yine Jihuyla no. yoksa eee Juu busa? Tek başıma gelmiştim. Euh, hasır ve şişine yapılışıyla ilgili. Hmm. Yaptıkları hasırlardan da belki biraz getirdik. Evet. Bu ablə kaphağa gəl. Bu abləri qaşşırı iddana yazı fesivalim yapadədəm tərkün gor zığaçı fesivaliq zubtika gori dünəm qatı zığaçı. Evet yanımda hasırlarla gelmiştim. Bir de wo dediğimiz bir uzun bir enstrüman var. Böyle yani o ses de wo diye bir ses çıkıyor. Böyle üflemeli bir enstrüman. Onu da ilk defa o zaman o festivalin açılışında kullandım. O enstrümanı da bu şekilde dünyaya hani e... dinleyicilere anlatmış oldum. Evet. Çalgıyı da e, tanıtmış oldum. Evet. Ben de ilk kez duyuyorum o çalgının ismini. Peki ee, bir de müzesinden e, kurduğu bir müzeden bahsediyor broşür e, Maykop'taki sergi alanı veya müze artık kendisi nasıl tanımlıyorsa. Yani onun oluşum hikayesini ve e, neler sergilendiğini, ne yapıldığını bize anlatsın. Müzeyler <gülüyor> var. Bu müzeyler var. Bu müzeyler var. Siyazır zahıtlar esaslı bir okul var. İçe müze de de oşit var müze lajapa. İçe oşit lajahuy diye zeca. İçe abuhat her şey yapş ne mi zeca. Her zihaj bu по аблер азэр пшну а мапсмэхэр сурэтхэр Zarahoş e, e, e, <Sessizlik> e, değil adigim o Müzedil daha çok e, atölye müze. Uh -huh. Kendi evinde o müze. Ee, şiçepşinenin işte o enstrümanın e, yapılışı neden yapılıyor, nasıl yapılıyor e, ve yapanların resimleri ondan sonra e, hasır yapmak için gereken malzemeler kendi hasırın birkaç e, şekli ve hasır öğrenlerin fotoğrafları resimleri e, aynı zamanda adgelerin eskilerden beri kullandıkları bugüne kadar kullandıkları bütün enstrümanlar Kameli, e, evet hepsi yani haddi zamanından kalma hatta Ankara'da sanırım bir enstrüman bulunmuş haddi zamanlarında çalınan arp diyorlar ona böyle e, telli parmaklarla böyle Üç çeşit arp gibi belki. evet bir çeşit Hı. evet. E, çünkü bir resim de var haddilerden kalma Hı. o enstrümana benzeyen yani adgelerin kullandığı bugüne kadar kullandıkları hasırla ilgili her türlü ayrıntıyı sergiliyor orada aynı zamanda atölyesi de var yanında kendisinin çalıştığı o atölyeyi de gösteriyor neyden nasıl yaptığını gösteriyor biz hazırlıyoruz hazırlıyoruz hazırlıyoruz Adilim ya makama psalva mi açış? bu yani bu ayrıntıları sergilememin sebebi, hani bakıldığı zaman hasır, hani çok kolay örülen bir şeye benziyor ama aslında içinde e, yani bir nevi görüntülü müzik diyebiliriz. Yani hani kendisini e, o ritmi işte, anlattığı bir şey var. Anlattığı bir şey var, evet. Yani ve bu hasır işini kadınlar yapıyordu çoğunlukla yani kadınların e, sergilediği o bir nevi e, kadınların gör, görsel bir duygularını bir müzik da diyebiliriz. anlattıkları bir şey evet yani mesela Anadolu'da ya da dünyada kilim halı neyse onlara da sonuçta desenlerle birçok şey anlatıyorlar hasır da herhalde öyle hasırda evet, da evet. onu yaptıklarını söyleme çalışıyor evet ee, biraz Cium'un hikayesine geçelim isterseniz yani bu e, grup nasıl oluştu istersen anlat ister Bay e, hani Zamodin anlatsın yani topluluğu yani sonuçta müzik programı yaptığımız için topluluğa biraz e, girelim nasıl oluştu bu fikir <gülüyor> İpucu zırjam kilit füjör Tajibler yimkışırca çalıyor, jümket hem a naxjo zaur gibi yaptı. Ayrıca şu kud şu yaptı, Adiga üniversiteydim. Yatan misafirler hadga ya melku ya akıl ya çengeşen karsal deap koğu. Abi de, bu, de, de, her, her, her. bu hasır ve enstrümanlarla uğraşırken, onlarla ilgilenirken eski şarkıları da merak oldum, onlara da onlarla da ilgilenmeye başladım. Bu eski kayıtları dinleyerek, eski söyleyen amcaları, işte dedelere, teyzeleri dinleyerek ee, Zağur Nago diye bir e, arkadaşımız var grupta. O mesela çok küçüktü o zaman. 1988 yıllarında. O çocukken işte, enstrümana merak sarınca işte o çocuklarla beraber e, ju yaparak ju'nun anlamı bizim şarkılarımızda o arayda dediğimiz Tabii. şey ju. Ha, yani evet. bir nakarat diyebiliriz belki. Sözsüz, anlamsız e, eşlik eden müziğe. E, onlar işte yaparak e, şarkı söylemeye başladık. Eski e, otantik şarkılar. E, ve merak, e, yani merak sanan diğer gençler de gruba katılarak böyle bir ekip oluştu. Yani grubun kuruluşunu 90'lar diye yapabildi. E, Söyleyebilir miyiz doksanları mı? Ee, yani o zamanlar adı yoktu, Ju diye bir adı yoktu. Hı -hı. Çocuklarla çalışarak. Hı -hı. Ama hani Ju ekibinin kuruluşu bir sorayım. Ju, sitede işlesem zamanı geldi. Ju, eh, minitretu. 2005 yılında Ju ekibi oluştu. E, bugün'e kadar üç tane albüm çıkarttık. İlk 2'de iki de ikişer CD var. Üçüncü bir tane Üçüncü CD'miz Nart efsanesine ait olan Nart şarkıları Bulunuyor Biliyorum yakından bildiğim Sevdiğim bir müzik ee, Hani ilk kez Karşılaşacağımı zannetmesin Yıllardır ben e, Adige müziği çok severek dinliyorum hani Kendim icra etmiyorum çalmıyorum ama Çok severek dinliyorum İyi bir koleksiyoncu Olmaya çalışıyorum Baz ağaç seda o adga kas para Belki kökeni merak edebilir. Ben Balkanlıyım. Yani e, dedilerimiz Yunanistan'dan geçmiştir ki. S Balkan'da mı? قېچور سی ته د bu halk şarkıları ile ilgilenen insanlar her zaman başka halkların da halk eski otantik müziklerini her zaman hani sever ve beğenir çünkü yürekten içten söylenen şarkılardır bunlar. Ben de çok merak ederim ve di severek dinlerim. İşte Türkiye'nin e, eski şarkılarını söyledikleri zaman ya da Yunanistan'da da aynı şekilde müzi eski müzikleri dinlemeyiz. Mugan dediği... Mugam aha, de. dediği... Azerbaycan Mugam. Ayrıca bir şarkılar var sözlerini anlamasan bile müziğin ritmin ve o söyleme tarzı onlar çok hoşuma gider. aynen ben ne istiyorsam onu anlattı zaten. Yani aynı durumdayız. İşte bu, bu işte Uğraşan, bu işi seven insanlar aynı her Aa, zaman. Aynı, aynı. Ee, şeyimiz, vatanımız... Et, Röportajımızı burada da e, Araladık Küçük bir ara verdik Bir şarkı dinleyeceğiz Jiu topluluğundan Ve muhtemelen çok emin değilim ama e, Sanıyorum şarkıyı da Sinef söylüyor Yani röportajda bize tercüme Yapan kardeşimiz söylüyor e, İlk albümlerinden Bahar geldi ben seni beklerken sen dağlara Gidiyorsun diye başlıyor Bir genç kızın çobana karşı duyduğu Aşk üstüne yazılmış bir e, Kadın şarkısı Ooo <Sessizlik> <Sessizlik> June bana aşık olan genç kızın hikayesini dinledik. Ee, Jiu topluluğu seslendirdi ve kurucu, sanat yönetmeni Gucuz ile röportajımıza devam ediyoruz. Ee, şeyimiz, vatanımız, dünya bizim. Tihakur, dünyayı aradı. İndi gittim yerci kâşşâkım. Gittim, yaponsa, alhanukom ya makamar kısla asrım. <gülüyor> Mesela ama Çin, Japonya ve o taraflarda olan otantik müzikleri de anlamam biraz zor oluyor. Yani giremiyorum o müziğin içine. Kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> Benim için de aynı. Seşfaya <gülüyor> <gülüyor> ee, aşfet. Tabii kendi eklemek istediklerini seve seve dinleyeceğiz ama son bir sorum var. Eee Soyuta Erbirliği deneyimi, adige müziği açısından e, ne getirdi, ne götürdü. Yani o zamanın 1989'a kadar e, durum neydi? Mutlaka olumlu tarafları da vardı, olumsuz tarafları da vardı. Özellikle e, eski şarkıların korunması bakımından durum neydi o zaman? Ee, Sovyetli hanım э аттыга урадызм а аллаханыр дырго Melkoshuvi hiç hariç angalajiri akademik یскусства او د ازویال ترماس و د قرال لري Abi yegüpsesu, makam haryar, da eksileri <coughs> de vardı tabi ki. <Hoş> <g Automosiciniz> artısı e, eğitim olarak yani şu an mesela arşivimizin yani o zaman ki imkanlara yani e, o zamanlar işte insanlar eğitim aldılar okudular, kitap hazırladılar yani bunların sayesinde şu an bir arşivimiz var. Hani bakabileceğimiz araştırabileceğimiz arşivlerimiz var Sovyetler Hı. zamanında toplanılan şeyleri e, sayesinde şarkılar, Mesela, notalar, nota kitapları evet falan. ya da nart e, efsaneleri Eşyalar. yedi ayrı ayrı tom dediğimiz ayrı ayrı kitaplara makamda, evet. makamda yapıl, hazırlandı. Hani o, o zaman yapıldı ve bunun onun sayesinde biz şu an bakıp e, öğrenebiliyoruz okuyabiliyoruz. E, eksisi e, şu an bugünümüzde de var o sorun e, okullarda eğitim almıyor çocuklar otantik müzik e, eski şarkılarımız e, eski işte, enstrümanlar yani bunun eğitimini almıyorlar öğrenmiyorlar, görmüyorlar. Eskiden de yani, Sovyet zamanında da vardı şimdi de var bu sorun e, belki bu sorun bütün dünyada var ama bazı ülkeler belki bir şekilde eğitimini veriyordur. Ama akademi olduğu zaman otantikle e, hiç uyuşmuyor. Çünkü otantik evet. bunu eğitim alan insanlar daha yüksekte hissediyorlar kendilerini yani hı hı. çünkü otantik eğitimi olmaz bu halk şarkılarıdır bu içten söylenen şeylerdir bunun notası veya ses şeyleri olmaz yani akademik eğitim var ama otantik yok yani otantik onun için unutuluyor o zaman da yoktu o yani. zaman da yoktu ve bugün de yok yalnız biz bir okul açtık çocukların küçük çocuklar gelip e, otantik müzik eski şarkıları öğreniyorlar e, hikayeler öğreniyorlar e, enstrüman işte, hepine çalıyorlar küçük çocuklar bu Demek ki e, önümüzdeki 10 sene sonra belki 15 sene sonra başka Juhur toplulukları çıkacak Evet o e, Kendisini kutluyorum, çok teşekkür ediyorum ee, zaman ayırdığı için bize. Eklemek istediği şey varsa e, seve seve mikrofonlarımız açık. Tebriklerimiz var, o zamanlarımız var, o zamanlarımız var, تتوشو حمي غبصه و بته بته صلحه فن جوه يزمي زمانه يحو ارخ زريشمجه ادي اوتنتيك موزيك Size teşekkür ederiz, bize zaman ayırdığınız için. Sizin sayenizde birçok kişi bu anlattıklarımızı öğrenecek. Belki uyuyan adgelerimiz uyanacak. <gülüyor> bu işe de hani merak soracak. Size teşekkür ediyor. E, son olarak belki bir gün yolumuz Maykob'a düşer atölyesine atölyesini ziyaret edip o hasırlara dokunacağım inşallah. Tamamız manfigura hasırhas butun. bekleriz. Peki şimdi azıcık sana verelim Sinaf, sözü. Sen nasıl tanıştın bu grupla eee Zamadin'le? ...olsun, eski şarkılarla olsun. Ben... ...grup oluştuğunda ...okulda okuyordum. Yani ortaokulda. Hı hı. Annem, babam... ...CD'lerini sürekli dinliyorlardı. Arabada olsun, evde olsun. Konserlerine gidiyorduk. Öyle dinleye dinleye... ...ben de merak sardım. Önce cepşine ye. Çok yani Cütepşine çalmayı öğrenmek istedim. Çocukken annemler e, piyanoya zorla götürüyorlardı beni ama ben bir türlü ısınamamıştım. O, piyanoya. Ya, evet. <gülüyor> zorla çalıyordum ama hiç sevmedim. Ama bu Cütepşine'yi kendim, kendi isteğimle Zamud'in yanına gittim bir gün. E, öğrenmek istiyorum dedim. E, Herkese öğrettiği gibi bir Simemet dediğimiz e, en kolay müziklerden bir melodi. Onu göstererek elime süpürsineyi verdi, git evde çalış, yarın gel. Öyle çalışarak çalışarak ve bana sana. evet bir gün bana bir şarkının sözlerini verdi, bunu da bir ezberle dedi. Ezberledim geldim, bak dedi ne güzel söylüyorsun işte bir şarkı daha falan öyle provaya gel dedi. Provalara katılarak böyle gruba birden dahil oldum. Bir şeyler çalarak işte şarkı öğrenerek Sonra artık Geldi geçti <gülüyor> yani yıllardır Bu grubun içindeyim Kaç Evet Birkaç dakikasını kestim röportajın Kusura bakmasın Snap Çünkü Şarkılar da çalmamız lazım Ve zamanımız çok az kaldı İki dans ezgisiyle bitiriyoruz Jiu topluluğundan son kez iki dans havası We, we, we, we, we, Kuzey Kafkasya'daydık. Maykop'tan Adige Cumhuriyeti'nden gelen misafirlerimizi ağırladık. Mayıs'ta yaptığım röportajı dinlettim sizlere. Katkıları için röportajda da bana yardımı dokunan sevgili arkadaşım Aydın olana buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca bir parantez bilgisi. Cumartesi gecesi, yani 13 Aralık Cumartesi akşamı saat 20'de Akatlar, Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde, MKM Kültür Merkezi'nde Brenna Makriman sahne alacak. Tabii biz de kendisine Aidemori ekibi olarak 4-5 parça da eşlik edeceğiz. Ee, bir Avea konseri. Ee, ilgilenenler ulaşabilirler Brenna Makriman cumartesi akşamı seyirciyle buluşuyor. Akatlar'da MKM Kültür Merkezi'nde. Program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212 343 4040. 0212 343 4040 -40 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Ee, ayrıca hem bu programı hem bundan öncekileri turanemberiyani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Samışyorum. <gülüyor> Ne Sen spoayı kokun sevbisam iş ara ara yine Sunanın beri yanı. Hazırlayan ve Sunan Muammer Ketencioğlu. <Gülüyor>